Ancak günümüzde birçok insanın kaçak olarak vurulan Anadolu Partisi'nin gördükçe türün yaşadığına dair inancının giderek arttığını ifade etti. Başkaya Anadolu Partisi'nin ülkede en az 30 ilde bulunma ihtimali olduğunu ve türe genelde ayak izlerine dayanarak tespit ettiklerini vurgulayarak Anadolu Partisi'nin ayak izleri ve aralarındaki mesafe başka türlerle karıştırılamayacak kadar kendine özgü. Yani türün imzasıdır dedi.